Kıymetli kamerado dinleyenleri. Bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere Sofi Efendi Hazretlerimizin hayatı, menakabı ve tasofi görüşlerinden bahsediyor kıymetli hocamız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam bir önceki programımızda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 yani ve da bir hadis-i şerif, onu yorumlarken diyor ki, Beytullah'ın haramı ziyaret maksadı ile azim-i rah olan bir mümin ziyareti muvaffak olmadan vefat ederse, ayet-i kerime, kim Allah ve Rasulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, ...artık onun mükafatı Allah'a düşer... ...şeklinde... Evet. Ee, ...bu ayet yorumu... ...yani haça gider... ...ve ölürse... ...vazifeyi yapamazsa... ...burada bir müjde var diyor esaderi bir Hazretleri... ...bunun gibi... ...müjdelendiği gibi... ...bir kimse tarikata girer... ...ben nefsimi tezki edeceğim der... ...ve halis bir niyetle... ...bu yolda devam eder... ...ömrü yetmez...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 Vefat eder, ederse bir kimse seyir-i tamamlamış gibi ezgülü sevap alır ve sevaba nail olur. Yani tarikattaki yolculuğu haça, haçla alakalı yolculuğa benzetiyor. Ediliyor, Esasen e, haçın seyir-i çok yakın bağlantısı var. Onunla ilgili epi bir konuşmamız gerekiyor. Yani Kabe'nin ruhun tasfiyesi işte Arafat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 o keyevmin veledethü ümmühü annesinin doğurduğu gündeki gibi saf ve tertemiz olur diyor. Evveli yolculuk var yani haçta. Yani o çocukluk saflığına ulaşabilmek. hacın gayesini peygamberi böyle anlatıyor. Etisof yolculuğunun sonunda da bunu biz elde etmiyor muyuz? Vela fısuka, vela cidal, yani meşakkat var, seyrüsülük Meşak, var. Pek çok neler neler var. Ya. Onun için e, haça gitmekle seyrüsülük e, çok güzel mukayese eden tısavufta eserler, tısavuf ustaları e, eserler yazmıştır. Onların böyle ayrı bir program halinde, İnşallah. ayrı bir konu olarak işlenmesinde. Kabevi insan adı altında İsmail Hakkı Bursevi'den falan yola çıkarak evet. bunları uzun uzun halkın anlayabileceği bir şekilde anlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Yani Esad Efendimiz de bu haç yolculuğuyla seyresülük arasında bağlantı kurmuş. Bağlantı kuruyor. İsabetli yapmış. Evet hocam. Peki Esat Efendi Hazretleri'nin bu şiir kitabında Divan Esat'ta bu ihlasla alakalı bu beyitlerden örnekler verebilir misiniz hocam? Evet. Diyor ki Hülasım edince hak için hali helalden ayni mi saf etti hüda jengi emelden yani kad başına Allah emel kirinden temizledi emel geleceğe dair efendime söyleyeyim yapılan e, kurulan kafadaki düşünceler yapılan programlar gelecek oyalamaları fikirdir bunlar evet. ben şu anı yaşıyorum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 ne artısı var ne eksi var. Sürekli murakabe. Sürekli Allah'a odaklayacağız. Fokus noktası odakta Allah var. Hep orada kalıyoruz. Ya yezelden amrinuz kurullah zikran Allah'ı çok çok zikredin ayet-i kerimesinin ifade ettiği mana esasın bu. Zikran kesira nekre gelmiştir. İyi düşünmek lazım. Evet. evet. Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, her yerde hazır bulunduğunu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 ilgili olarak söylemiş olduğu şu beyitleri konumuzu tamamlayıcı mahiyettedir. Darem niyaz himmet az bandajni iklas feizi bedel resanand az khanedani iklas az qilu qalu tesbih gayr <gülüyor> az ziyan dedim khamushi est joya zikri zbani iklas keşti ümidi esad daim der intizar est rahmet ayet, rahmat az diyor ki burada esader Hazretleri... Farsça değil mi hocam Farsça, Farsça efendim Farsça. İhlas sahibi kullardan himmet niyaz ederim İhlas sahibi kullardan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 Dil susunca ihlas başlar. Dil sıcak. Yani dışarı açılma yok. İçe açılma ihlas. Skutta ihlas var ya. Yani. Skutta ihlaslar, ihlas. Menseketenice Susan kurtuldu. Pir Kamil'in bereketiyle ihlas bahçesinde bir toplantı meclis kurmak, sohbet meclisi kurmak hatıra gelir mi hiç?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 Âlemde afı taup ger olsun, ger olmasın. Yoktur zamanı gamda bana tesliyet veren, Âlemde bir canap, ger olsun, ger olmasın. Ettim derun sinemi aşkına meygede, Mahmurunun şarap, ger olsun, ger olmasın. Yakuba neş everen rengü buği Yusuf'tur, Ey gonca fem, ger olsun, ger olmasın. Gerçi Ebu Ali'yem, Ebu Ali'yem bilminem şifa nedir? Esad da kam yağıp ger olsun, ger olmasın. Diyor ki evet. dünya bahçesi ister harap olsun, ister harap olmasın. Benim gönlüm ister yanıp kebap olsun, ister olmasın.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 ...kırk dakika hiçbir şey konuşmaz... ...derin Allah zikrine dalardı... ...mürakabesine dalardı... ...dinleyen... ...o... ...ihvanı da dalardı... ...yani kalpler kalplere... ...karışır... ...gül kokusu menekşe kokusuyla beraber olur... ...meclis mis gibi kokardı... ...en güçlü sohbet... ...konuşulmadan yapılan sohbettir... ...kalpten kalbe yapılan sohbettir... ...hal ile... Medene gelen tesirin icra ettiği sohbettir evet. Bugün o süküs sohbetlerimizi hep kaybettik Bütün insanlar soru sormaya Konuşmaya, cedelleşmeye Programlanmış gibi allah Teala Bu konuşmamı ayet-i kerimeyle Şöyle destekliyor billah Ve izâ khâhtabehumul cahilûne Kâlu selama Cahillere Selam diyerek mukabele verin yani susarak cevap konuşanlara. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. esad netice itibariyle ihlassız yapılan her iş kişinin şahsiyet bölünmesini artıracak şizofren yapacaktır riya riya demek. Evet. Şizofren. İhlassız olan herkes şizofrendir, hastadır. Şizofren hastalıkların çeşitleri ondan fazla. Bir tür şizofren türüne bir şizofren hastalığının bir çeşidine yakalanmıştır. Bu nedenle ihlas samimiyet dünyayı bir kenara bırakmak her işte Allah'ı hesap ederek davranmaktır. Bu da kişi ile yaratıcı arasındaki ilişkiyi düzenler.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 Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin dergahında kalan en önemli isimlerden birisi Sami Efendi Hazretleri. Bu kelam Dergahı'nın da hizmet etmiş kelam Dergahı'nda uzun yıllar. Bu Sami Efendi ile alakalı bir hatırattan bahsediliyor. Bir hatıradan bahsediliyor. Bunu kısaca dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.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 2000 senesine kadar Hazicedikab abimizle beraber Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını derledik, toparladık. O kadar çok malzeme var ki. Ben şu anda birin yıl bitti yazmış olduğum tamamı üç sürdü bilecek hep hatıralar. Çok evet. güzel neler neler bazen heyecanlanıyoruz. Altınluk dergesini yazıp yayınlıyoruz arada bir. İşte bu 10 senenin birikimi var sanırım bu kadar detaylı ve geniş bir araştırmada yapılmadı ve duymadım. Evet. Yani 333, 333, 333, 999 tane e, hatırayı e, 3 yıl tarihinde yayınlamak istiyorum. Çünkü Ali Ulvi Kurucu yayınladılar biliyorsunuz. 4 yıl bir tarihe kaynak oluyor o yazılanlar. Sami Efendi Hazretleri'nin de hayatında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 Ahıska Türklerinden de kendisi Mübareksat Medine'ye geldi İki gün üç gün kaldı kalmadı Medine'de vefat etti Peygamberimizin ve Sami Efendimizin Huzuruna defnedildi Elhamdülillah Cennetül Bakiya Cennet -Baki kabristanında Sami Efendi Hazretleri Kelami dergahında Akşam yatmadan önce Sobanın üzerine ibrik koyardı Teheccüd için Dervişler kalktığında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 ...başkalarının düşünmesi... ...isarı... ...tevazuğu, cömertliği... ...herkes tarafından... ...görülmekteydi... ...ve herkes tarafından bilinmekteydi... ...evet... Efendim. ...Sami Efendimiz'in... ...seyrüsülük eğitimindeki... ...azim ve gayreti... ...yolun inceliklerine olan vukufiyetini... ...şeyhinin sevgi ve takdirini... ...kazanmasına vesile olmuştur... ...yani...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 Burada efendinize ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye reklam etmiyorsunuz. Bakıyorsunuz bir kardeşte iki yere gidiyor sohbete. Sanki yüz yere gidiyormuş gibi. Burada gelip anlatıyor. Efendim onu yaptım, bunu ettim, binlem ne ettim falan. Oradaki esas hizmet eden yüzlerce insanın ihvan olmasına manevi torlatının vesilisi oluyor. Bu iki kişiyle ancak meşgul bir ya. Dıştan bakınca yakın bu gözüküyor. Ama şey efendi kendiliğinden kendini duyurmayan, yaptığı hizmetleri gizleyen, evet. üstü kapalı, her türlü riyadan uzak, samimiyetle vazifesini yapmayan insana kendiliğinden gönlünde bir sıcaklık duyuyor. Haber gelmese, söylenmese bile kendi de, kendi de fark etmiyor. Şeyhim beni sevsin gidip de gözüne gövüp ikide bir de. Kendini göstermeye çalışma buralarda Bulunduğu yerde vazifeni yap vazifeni Vazife ve sorumluluk Hazreti Ömer gibi keskin olsun Peygamberimizinki gibi keskin olsun Sen vazifeni yap Birileri sana şeyhini birisi bildirir yani Allah bildirir sen merak etme evet. Sen vazifeni yap Senin vazifen vazifeni yapmak ...vazifeni yaptıktan sonra intansurullah yaparsan yansurkumullah arkadan gelir. Böyle atlayarak, binemle sıçırarak, kendini göstererek, her yerde hoplayarak, her yerde resimde, fotoğrafta görünerek ...sevmenin yolları, sevdirmen yolları buralardan geçmiyor. insanı kamil de bunların farkında. Evet. Yani i̇şte mahvîye sahip olacak. Bir işte. kimse azim ve gayret gösterirse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 onlar üzerinde evet. bir miktar düşünmek lazım. Evet. Efendim Esad Elibiha Hazretleri'nin vermiş olduğu bu e, irşatla alakalı olarak vesika yani icazet, tarikat icazeti bunu ben e, Esad Elibiha Hazretlerinin 2 ele aldım satır satır satır satır bir değerlendirmeye dergi de yayınlayacağım çünkü giriş ...icazete giriş nasıl oluyor?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 önemine ben e, çok farklı bir şekilde inanıyorum. Yani çok önemli şu icazetname. Geç hepsi aynı icazetnameler ama Esadeddini Hazretlerinin yazdığı icazetname çok farklı bir şey. Diyor ki ne tür mesajlar veriliyor hocam icazetnamede? Işte, sadece bir okumakla yetiniyorum çünkü evet. bu ayrı bir ders olarak uzun uzun anlatılması lazım ama kaba olarak şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Din kardeşlerime, sadakat ve yakın erbabına açıkça arz ve ifade olunur ki. Yani herkes ki. Herkes bilsin ki. Esad-ı -Bi Hazretleri. Evet. Dervişane icazetnamemizi taşıyan, tabi ben sadeleştirilmişini okuyorum. Osmanlıcası çok ağır. O da He. Sadeleştirilmesi dahi ağır Onu da sadeleştirdim bunu da sadeleştirdim ben evet. Ama tabi orijinalini yazdım Or evet. Ama ne anlatmak istiyor Onun e, ruhunu vermeye gayret etmiştim yazımda İnşallah. Dervişhane icazetnamemizi taşıyan Manevi evladımız Sami Efendi Gençlik günlerini Nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içinde geçirmiş Yüce Nakşibendiye tarikatına hizmetle bütün gayretini ve bütün mesaisini bu yolda harcamış ciddiyetini apaçık ortaya korarak koyarak kendisini kabul ettirmiş olduğundan ve yürürlükte bulunan usul ve kaidelere göre Hazreti Hacıgan'ın muamelesine uygun olarak önce emir alemine ait kalp ruhu Hafi, Ahfa Beş latifesini tasfiye ederek masiva lekelerinden temizlemiş. Sonra da halk alemine halk alemine ait beş latifesini her türlü bunalıklıktan kurtarma ve teskiyeyi gayret etmiş. Teskiyeye gayret etmiş. Allahü Teala'ya hamdolsun zahiri hali ve alınındaki başarı emareleri parlamaya başlamıştır. İlahi inayet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 Ben bir vazifem yaptım. Yok. Kendine hizmet. Sami Finansları'nın yaptığı gibi önce bir e, sivil toplum örgütlerinde çalışacaksın. Suriye yardım toplayacaksın. Kur'an kurslarıyla ilgileneceksin. Tara bir Burs toplayacaksın. Fakirlere bakacaksın. Sadaka toplayacaksın. Fakirlere yemek vereceksin. İhtiyaç sahiplerini göreceksin. Şu bu. Bu hizmetler yapacaksın. Arkasından kendine hizmet edeceksin. Seyri sülükünü tamamlayacaksın. Bu hizmetleri yapıyorsunuz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 Sizi yetiştirebilir Ve ma zâlike alâllâhi bi'azîz Bu Allah'a zor değildir Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi la azîm Ve sallallâhu alâ seyyidina Muhammedin Ve âlihi ve sahbihi ecmaîn Velhamdillâhi rabbil âlemin e, Bu halifelik e, hilafet tahame verilmesiyle alakalı bu irşat vesikası yani icazetnamesi e, biraz e, detaylı ve teferruatlı bir şekilde anlattım ki bu anlatımda Esad-ı İlbezizler aslında bir şey standardı getiriyor. Evet. Şeyh profili çiziyor. Çok önemli. Bu profili bugün tutturabilen fazla insan yok maalesef. Osman gibi ciddi insanlar kalmadı maalesef.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 Böyle astım hastalığına yakalanmış Dört ay bu İstanbul'da kalıyor Bu ve Haydar Hadiboğlu'na diyor ki Evladım hastaneden çıktığımız zaman Bu İstanbul'da yaşayan Nakşibendi şeyhleriyle Beni görüştür Ve onların Bütün bulunayım İşte çaylarını ikram edeyim Şekerlerini atayım Çaylarını karıştırayım, Efendim söyleyeyim. Yani küçük de olsa bir hizmetim olsun, hem de bir tanışayım. Beni şöyle bir her gün bir şey efendiyle tanıştır. Olur mu diyor? Yani hem tedaviye gelmiş, hem de bir tedaviye tarafta, gelmiş. Ee, Ölünden sonra da da boş geçmesin. Ziyaretler yap. Rahmetli yani, Haydar Hadi Bolu Hoca Efendi, büyük alim, büyük Allah dostu. 95 kadar nakşibendi şeyhi tespit ettim diyor. Bütün İstanbul'da onları gittik gezdik. Hepsini. Evet. Ve tedavi mümkün olmadı. Neticede Diyarbakır'a, Hazuro'ya geri döndük. Döndüğümüz zaman sordum diyor Şeyh Maşuk Hazretleri'ne. Efendim özür dilerim İstanbul'da dört ay kaldık. 95 tane Nakşibendit Şeyh'ini ziyaret ettik.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 3-5 bardak su içerse ve hatta ayran çay vesaire o gibi şeyler içerse içer. Yiyece bu kadar. Ömür boyu riyaz et. Ve ömür boyu da içten içe bir kütük gibi yanarak ağlamıştır. Şeyhi Esad elbihazı hazretlerinin şehit edilmesine. Ömür boyu hatırladıkça ağlarmış. Çok bağlı. Bir kuzunun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 Afı tabındır yakan bil cümle uşakı. Dil ateş, sine ateş. Hem duy, çeşme eşbar ateş. Hayali şem-i mi yansa can dil. Nigarım gel de gör kalbimde. Ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışığı gazletmek. Ateş, ceset ateş Kefen ateş Hem abu hoşgüvar ateş Ben el çektim safayı hatur aramı canımdan Safa ateş Cefa ateş Firar ateş Karar ateş Ne yapsam Bu dili mahzonumu mesrur eyleyemem şahım Gam ateş Kam küsar ateş Temennâ-yime sar ateş Ümmidi afiyet besler mi Es'ad yardan haşa Saçar oldukça Gözden ol Nigâr-i gülü zar ateş Ruhuna el-Fatiha Evet kıymeti dinleyenler